Jag övru billa i bina shaytanirracim, bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala Resulna Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Vemen sar ala nehjih Vemen ittebahu bi ehsani la yevmildin Ama bak Geçen hafta temhidden İbn Abdülber'in İmam Mali muvattasına yaptığı şerhden Teşehhüdle alakalı babı almıştı O ikinci oturuşla, dördüncü oturuşla alakalı meseleler gelmişti Bugün inşallah bir hadis var bu teşehhütle alakalı olan. Ve bu babla beraber bitecek teşehhütle alakalı olan kısımlar. Sonra zikrin faziletinden bahsedecek. Yani farz namazlar bittikten sonra hangi zikirler yapılıyor onları anlatacak. Zaten böylelikle dördüncü cildi tamamlamış oluyoruz. Beşinci cilde başlayacağız inşallah. Allah hamdolsun Allah dört cildi tamamlamayı nasip etti. Beşinci cilde önümüzdeki konular. Seferdeyken namazın hükmü, cuma namazı ve cenaze namazı, cenaze ahkamı bunlarla alakalı olacak inşallah. Geçen hafta hatırlayacak olursan son derste selam verirken sağa ve sola selam vermenin sünnet oluşunu, hangisinin vacip, hangisinin müstahap oluşundan bahsetmiştik. Yani bununla alakalı hadisleri şerh ettik. İmam Malik bu bapta da, devamındaki bir sonraki bapta da bab minhu diye koymuş. Yani bir önceki babtan gene e, alakalı diye bir hadis koymuş. Bu hadis de Nual bin Abdullah'dan gelen. O da Muhammed bin Abdullah İbn Yezid Zeyd el Ensariden. O diyor ki Ennahu akhbarhu an İbn Mesud el Ensarin Ebû Mesud el denen şahıs bize haber verdi ki diyor. Ennahu qala ata'a Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fi meclis Sa'd bin Ubade. Biz diyor Sa'd bin Ubade'nin meclisinde kendi diyor bize peygamber sallam geldi. Fakale lahu besşir İbn Sa'd Beşir ibn Saad ona dedi ki: "Emranan Allahu en salliy aleike ya Rasulullah." Allah diyor bize namazda sana salat etmemizi emretti. Hangi ayet o? Ya eyelledine amenu sallu alennabi ve sellimu inna Allahu ve malaikatu yusalluna alennabi. Ey iman edenler Allah melekleri peygambere salat ederler. Eee fasallu ale siz de salat edin peygambere. Bakın salat E, Arapça dua manasına gelir. O yüzden mesela mutezileci, mealci, işte sünneti inkar eden akımlar hem günümüzde hem tarihte namaz duadır, dua eden namaz kılmıştır, namaz e, kılmıştır diyerekten reddetmişler. Özellikle bu meşhur hadis inkarcıları var. Edip Yüksel'in şeyfi olan bir adam var, şimdi adını unuttum ben. Bu tarz sapıklar namaz duadır diyerek lugat manasından yola çıkarak bizim ıstılahta bildiğimiz belli başlı bazı fiziki hareketlerin yapıldığı namazı inkar etmişlerdir. Ee, bunun sebebi salatın logatta dua manasına gelmesidir. Tabi bu doğru değildir. Biliyorsunuz biz daha önce de defalarca izah ettik. Kelimelerin logat manaları değil. Kelimelerin şer'i ıstılahtaki manaları önemlidir. Mesela Arapça nifak kelimesi nafaka'dan gelir. Nafaka'dan gelir Arapça. Ee, bu da tarlanın, e, farenin tarlada açtığı deliğe denir. Tarlanın farede açtığı deliğe denir. Araplar mesela şey diyorlar, Nefak e, Kral Faysal diyorlar mesela. Kral Faysal tüneli. Mekke'ye gidenler bilirler. Yani Mekke zaten dağların ortasında bir yer olduğu için büyüdüğünden dolayı oteller hep dağların arka tarafında. Mekke'ye varırken her taraftan tünellerden giriyorsunuz. Gerçi adlarına uygun olmuş o münafıkların da. nafak e, tünel demek Ama nifak kelimesi buradan türediği için Sult't kralları da münafıklar oldukları için İslam izah edip küfrü gizleye. Tam yerinde olmuş isimleri. Nafak Kral Faysal, Nafak işte Kral eee Fahd böyle hep isimleri var. Ama bunlar lüravi izahı. Yani nifak, nifak. Bunlar tarla da farenin açtığı delik. işte bu tarz da açılan tüneller. Bunu ifade eder. Şeriat gelince nifak, münafık kelimesini öğretti insanlar. Nifak ve münafık. O da ne? İslam'ı izhar edip küfrü gizlemek. Şimdi tünel kazmakla ne alakası var? Zahiren baktığında bir alakanız yok. Buradaki tabir şu. Yani tarlada şimdi fare delik açıyor ya. Buradan girdi arkadan çıkmaz fare. Şimdi çıkacağı yer ne beklemen lazım? Aynı yer olması lazım. Başka yerden açar tüneli. Başka yerden çıkar. Beklemediğin bir yerden açar çıkışı. O yüzden... Münafığa, münafık denmeyiz. Zahiri İslam girdiği yer belli, çıkacağı yer belli değil. Küfrü, küfrünün şekli, zındıklı belli değil. Dolayısıyla şeriat bazı lügavi manaları içerisini doldurmuş, yeni onlara manalar getirmiştir. Mesela bakın, usulül fıkıh, usulül hadis. Hangi şerii alet ilmini okursanız okuyun göreceksiniz. Bir kelimenin önce lügavi izahı var. Mesela hasen hadis. Hasen lügatta şu manaya gelir. Güzel, iyi, temiz demektir. Ama ıstılaha gelince hasen şu şu özellikleri taşıyan hadisin adıdır. Şimdi bu hasen hadistir, güzel hadistir demek değildir. Yani onun bir şartları var onu taşıyor. Birçok böyle buna benzer şey var. O yüzden hep usul kitaplarında önce lugavi mana sonra ıstılahi mana gelir. Şer'i ıstılahı öğrenmezsek Allah'ın ve Resulün irade ettiği manayı da ne yapamayız? Doğru anlayamayız, fehm edemeyiz. Şimdi Allah ne demişti? Ya yolladını amenu. İnna Allahu yusallu inna Allahu ve melekatuhu yusallun ale'n-nebi. Allah ve melekleri ne yaparlar? Peygambere salat ederler. Sallu aleyh. Siz de ona salat edin. İşte sahabe bu ayetten diyor. E emaran Allahu an nusalli aleyke ya Rasulallah. Allah bize sana salat etmemizi emretti ey Allah'ın Resulü. Fe nusalli aleyk Sana nasıl salat edeceğiz? Nasıl dua edeceğiz? Yani Allah bize burada ne emrediyor? فَقَالْ فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَمْن۪ينًا اَنَّهُ لَمْ Yani peygamber sustu bir daha sormaz diye. Niye? Bakın şeriat bir şeyi emrettiyse ve ona bir keyfiyet getirmediyse nasıl niçin sormak? Müslümanların ahlakından, edebinden değildir Rablerine karşı. Bakın kim yaptı bunu? İsrail ola. Allah innalillahi amrukun entat bahubakara. Allah size inek kesin dedi. Öyle mi? Geldi dediler ya Musa rengini, ya sana. Allah sana kes demiş. Bilmiyor musun sarı inek kesin demeyi? Allah öyle bir gereklilik hissetseydi, yani Allah öyle bir gerekliliği senden talep etseydi derdi ki ey iman edenler. Size emrediyorum sarı bir inek kesin. Üç yaşında. Sona geldi yaşını sordular. Allah da ne yaptı bu sefer? Hiç sürülmemiş yeni genç sarı bir inek. Onu keseceksiniz. Teklifi zorlaştırdılar. Ayetin sonunda da ne diyor? Neredeyse yapmayacaklardı diyor. Neredeyse yapmayacaklardı. Şimdi Allah ne demiş ayeti kerimede? İnne Allah'a ve melâiketehu <Sessizlik> yusallûne ale'nnebi. Ya... Allah ve melekleri salat eder. Sallu aleyh. Siz de salat edin ona. E keyfiyeti vermiş mi? Yok. E o zaman dua içeren her ne varsa yap demektir bu yani. Peygamber sustu ki adam tekrar etmez diye ailesine olsun. Tumma kâl sonra belli bir zaman sustuktan sonra artık vahiyle peygambere bildirilmiş. Dedi ki: gulu Deyin ki: "Allahumme salli ala Muhammed." Allah'ım Muhammed'e salat et. Zaten ayet-i kerime de Allah ve melekleri salat eder demişti. Deyin ki Allah'ın Muhammed'e salat et ve ala ali Muhammed. Muhammed'in ailesine, onun ailesinden olanlara ki ehlibet kavramı nedir? Ehlibet iman eden herkesi içerisine alan bir kavramdır. Öyle mi? Nuh'un oğlu denizde bolduğu zaman Nuh'un oğlu dedi ya Rabb bu benim ehlimden de Allah ne dedi? İman etmeyenler senin ehlinden olamaz ya Nuh. Böyle bir şey talep etme. Ben sana demiştim ehlini kurtaracağım ama kafir olun senin ehlin değildir. Ehli de peygamberin soyundan olup ailesinden aleyhissalatü vesselam iman edenleri kapsayan e, bir, e, bir tabirdir ve içerisinde iman ehli olan herkes de vardır. Ayette söylediği gibi Allah subhanahu Nuh ailesi ama iman eden herkes bu tanımın tarifin içerisindedir. Tabi özel manada ehl kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sorundan olan Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun. Onların kastedildiği özel, kas bir manadır. Keme salleyt ala İbrahim. İbrahim'e salat ettiğin gibi. Allah nasıl salat etti? İbrahim'i Kur'an'da çok çok zikretti. Ee, gene emretti ki Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve son peygambere İbrahim'e tabi ol. İbrahim'in şanını Yüce kıldı peygamber, Allah biliyorsunuz safat suresinde başka surelerde işte şeye selam olsun, İlyas'a selam olsun o bizim salih kullarımızdandı, Yunus'a selam olsun o bizim salih kullarımız Allah peygamberlerine hep selam etti, salat etti yani Allah Azze ve Celle, subhanahu wa ta'ala. Allah İbrahim'e de salat etti, İbrahim'e de selam olsun o bizim güzel kullarımızdandı diye Allah Azawajalla, honlar i bölech sherfli merterbader lyckats med. <tövendet> Obarak alla Muhammad och e alla Ali Muhammad, sommar barakta alla ibn Ali Ibrahim fil alami. Muhammaden och Muhammadin älskelse de bärket ver. Onarum mübarek al, tabarek al, tabareke yani mübarek ossun, yani skön yucu ossun betyder. Tafsirerna gäller. al, ledi bihi hilmulk, om munk elände Allah mübarek ossun, yani. Şanı, izzeti, şerefi onun yücedir zaten, yüce olsun, o yüceltilsin demektir. Allah'ın Muhammed'e bereket verdi, yani onu bereketli kıl, o Muhammed'in aleyhisselatüssalâh ailesini bereketli kıl demek ne demektir? Allah'ım onların şanını, ismini yüce kıl, yücelt, yükselt demektir. Ala, el İbrahim fil alemin alemlerde İbrahim ailesine verdiğin gibi, niye İbrahim ailesi bütün peygamberlerin geldiği soydur biliyorsunuz, öyle mi? E Musa da, İsa da hepsi İbrahim'in çocuklarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selam İsmail. Yani hepsi zaten İbrahim'in iki tane çocuğu var. İshak'la kim var? Ee, İsmail Aleyhisselam. var. Ee, zaten Beni İsrail denen İsrailoğulları İshak'ın oğlu Yakup'tan türeyen Yusuf olsun diğer gelenler hepsi nedir? Ee, akrabadırlar. Zaten Musa Aleyhisselam'la mesela İsa Aleyhisselamla Yahya Aleyhisselam teyze çocuğuydur mesela. İşte Meryem zaten İsa'nın annesidir. İmran, Ali İmran, İmran ailesi demektir. İmran kadın ismi değildir. İmran erkek ismidir. İmran salih bir zat yani. Bu Beni İsrail'den olan salih bir kimse. Allah'a yakın bir kimse. Bakın peygamber değil, altını çiziyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de övmüş onu mesela. Sadakatiyle beraber. Zaten Meryem de onun soyundan. Yani Allah Azze ve Celle şerefli kılmış onları. O şerefi vermiş. Hep anlatmıştım hani Bir şeyler fıtrattır, safkan Arap atı derler yani. Niye? Yani yani öyle bir atın işte çiftleşmesinden elde edilmiş bir mahsul. Onun kanını taşıyor. Onun kanını taşıması fizik itibariyle ona benzemesi, yapı itibariyle ona benzemesi demek. Allah da bazı ailelere bu şerefi vermiştir. Tabi tarihle göçler, kavimlerin savaşları, işte kız alıp vermelerle bu soy baya bir karışmıştır ama... Allah Subhanahu ve Teala bu karıştırma da Allah'ın bir hesabıdır gene. Allah her kavimden birilerini o İbrahim'in mübarek ailesine, Muhammed'in mübarek ailesinin kanını taşımıştır. Allah Subhanahu ve Teala o temiz kanlara da Allah Subhanahu ve Teala neyi vermiştir? İmanı, şerefi, dünyanın ve ahiretin şerefini ve izzetini vermiştir. Hani kanı bozuk deriz ya, gerçekten bir adamın kanı bozuksa şey olmaz. Hatta bu son dönemde şey olmuştu. Yani bilim bile kabul ediyor bunu. Hani Bu zaten şeriatın ortaya koyduğu bir şey. Biz iman ediyoruz da bilim mesela kabul ediyor. Hatta bir tane vali şey demişti. Çocukların eğer genlerinde hırsızlık varsa biz onu okulda tespit edelim. Yani gerekirse bunları şey yapalım dediler. Atalım yani bunları şey yapalım. Hatta Türkiye ayağa kalktı mesela. Bu gerçekten belli oranda doğru bir şeydir yani. Bir adamın kanı bozuksa Allah fıtratına koyma bu Allah'ın kaderidir, Allah'ın hesabıdır. Kimin kanının temiz, kimin kanının kötü olacağı Allah'ın dilemesindedir. Allah kullarından seçtiklerini bu bereketi vermiştir. Ve devam ediyor. İnneke hamidun mecid. Şüphesiz ki sen övülmeye layık olansın. Allah'a burada böyle dua ediyoruz. Şüphesiz sen hamid olansın, mecid olansın. İkisi de övmek manasında. Ve kema me' alimtun. Selam da diyor, bildiğiniz gibidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu şekilde teşehüdü ne yapmıştır? Ki bu hepimizin bildiği duadır. Et-tahiyyatü'den sonra okunan şeydir. Bu namazın farzıdır. Neden? Vacibidir. Ayet var, salli aleyh. Sizde salat edin. O yüzden bir adam tahiyyatı okusa, ardından salli bali terk etse o namazı iade etmesi gerekir. Cumhur fakihlerine göre. O namazı iade et çünkü Allah emretmiş salat edin diye. O zaman salat düşer. Sallibarik okuduktan sonra Rabbenalar diye bildiğimiz dualar nedir? Onlar nafiledir. Yani onları terk etmese kapı çalıyor. He? Olur. Teşehüttesi telefon çalıyor hararetle hararetle. Ne yapacaksın? Sallibarik bitirmeden selam vermek yok. Sallibarik bitirdin ondan sonra ne yapacaksın? Rabbena dualarını tehhir edebilirsin. Selamını çıkabilirsin çünkü o artık müstahap olandır, sünnet olandır. Namazı bitirdikten sonra da o duaları yapabilirsiniz. Tabii İbn Abdülber hani bu hadisi getirmiş. Bu hadiste irdelediği nokta geçen hafta biraz bahsetmiş, mukaddime yapmış olduğumuz noktadır. O da bir selam mı? Yani sağ tarafa verilen selam yeter mi? Sol tarafa verilen selam yetmez mi? Yani nasıl yapılması lazım? Bu keyfiyeti anlatıyordu. Burada İbn Abdülber demiş ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan tek selamla namazdan çıktığına dair gelen bütün rivayetler e, ki böyle rivayetler var. Mesela Sad ibn Ebi Vakkas'dan, Aişe radıyallahu anha'dan, Enes ibn Malik'ten diyor ki Ve ma el asanid. hepsinin diyor senetleri illetlidir diyor. Şimdi illet hastalık demektir Arapça. İlletin de yüz tane çeşidi vardır. Bunu ancak Emirül müminin fil hadis olanlar anlarlar. Emirül müminin fil hadis olan kimseler anlarlar. İllet bazen senette olabilir, ravilerde olabilir. Mesela adam diyor ki falan falana hadis nakletti. Şimdi adam falanı da tanıyor, filanı da tanıyor. Diyor buna hiçbir araya gelmedi. Tamam aynı dönemde yaşadı da. Bu adam Hicaz'daydı, bu Irak'taydı. Bu Hicaz'dan çıkmayış bu Irak'tan nasıl hadis nakletmiş mesela. Onu muhaddis görebiliyor. Hatta meşhur kıssadır Bukhari için anlatılır. Bukhari'nin hıfzını hocası öğretecek insanlara topluyor 100 tane muhaddis diyor ki senetleri değiştirin diyor. Senetleri değiştirin, lafızları değiştirin, bilerek değiştirin. Hepsini anlatın bak bu çocuk size nasıl düzeltecek. Daha 18-19 yaşında. Getiriyorlar, koyuyorlar. Tabi biliyorsunuz İmam Bukhari kördü, amaydı. Küçükken su çiçeği hastalığı geçirmiş. O, o zaman gözünü kaybetmiş kendisi. E, biliyorsunuz körlerde bir ezber yeteneği var. Bu e, Bu bir gerçektir tıbbın da ortaya koyduğu, eğer gözler çok fazla, siz de gözünüzü kapatın, hafızanızın ne kadar kuvvetli olduğunu göreceksiniz. Mesela kafanız, beyniniz çok yorulduğunda uyuyunca rahatlatmış bir şekilde kalkarsınız. Sebebi gözlerinizin kapanması, gözünüzün yeni bir şeylere şahit olmamasıdır yani. Uyku bu yüzden insanı rahatlatır. O yüzden e, hafıza kör insanlarda, ama olan insanlarda daha kuvvetlidir. İmam Bukhari'de de böyle bir hafıza vardı. Çok yani çok seneler ama imiş, öyle ilim okumuş. Birileri okumuş, o da ezberlemiş kulaktan duymayla. Daha sonradan daha sonradan annesi bir rüya görüyor zaten. Annesi rüyasında İbrahim aleyhisselamı görüyor. İbrahim aleyhisselam da ne yapıyor kardeşler? Rüyada ona müjde veriyor. Allah senin oğlunun gözlerini geri iade edecek diye ama annesi gece namazında çok ağlamış. Çok gece namazlarına kalkmış, ağlamış. Çok fazla ağlayınca da Allah icabet etmiş duasına. Ve sabah kalktığında bir de bakıyor ki evladı ne olmuş? Artık gözleri açılmış, görür bir halde. Zaten rukiye nedir? Şerî istilahta dua ile şifa talep etmektir. Şerî istilahta dua ile şifa talep etmektir. Dua etmiş, Allah subhanahu wa şifa varmış. Şimdi İmam Bukhari <gülüyor> ezberde kuvvetli olunca şeyhi de yüz tane muhattis koyuyor. Her biri senetle oynuyor, lafızla oynuyor. Bukhari hepsini tek tek düzeltiyor. Dinledikten sonra hepsini kalkıp tek tek düzeltiyor. Sen burada hata etsin. Niye? O artık hadiste öyle bir dereceye ulaşmış ki. Hangi ravi hangi ravi karşılaşmış. En sağlam hadis kiminki senette ne var? O en iyi bilen. O illeti anlayabilir. Ama buradan bir Müslüman, bir ilim talebesi. Bugün bir, bir alim sıfatıyla bilinen çok insan dahi. Bugün illet ayıracak derecede hadis bilen insanlar yani. En basit mesela Elbanidir son dönemlerde. Elbani mesela hadis takric etmiş. Hadisler zayıftır, hasendir, sahiptir meselen demiş. Ama Elbani'nin El e, bu derecesi var mıdır diye soru sorulduğuna cevaben deriz ki hayır. Yani o da illet anlayabilecek kapasiteye sahiptir. Zaten öyle yani o derecede olsaydı Müslüm'deki sahih hadise zayıf demezdi zaten. Veya başka buna benzer birçok sahih hadise zayıf demesi gibi. Niye galat etmiş, karıştırmış o kadar iyi tanımıyor insanları. Yani bu derece Hafız İbni Kesir gibi, Hafız İmam Zehebi gibi, Emir-i Muminin Sufyan İbni Uyeyne gibi, Emir-i Fil Hadis İmam Bukhari gibilerin hadiste ulaşabileceği bir mertebe onlar illet anlayabilirler, hadisten hastalık çıkartabilirler. İbni Abdüber de diyor ki bu hadislerin hepsi illetlidir senet itibarıyla, Senetlerinde illetler var. La yusbituha ehlil ilmi bil hadis. Diyor ki ilim ehli böyle hadisi subut ettirmezler, ispat saymazlar bu hadis. Böyle hadisler. O ama hadis Sad, Sad hadisine gelince diyor, burada e, Saad'ın babasından, o da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan şunu rivayet ediyor ki, Kâne yusallimun Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam minassalâti teslimeten vâhîde. Peygamber tek selamla namazdan çıkardı hadisini getirmiş. Diyor ki İbn Abdülber, فَاَخْتَى ف۪ي خَطَى لَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدْ عَلَيْهِ Bu diyor, hatadır, kimse ona tabi olmamıştır kendisinden başka. وأنكروه عليه وصره بخطائه فيه. Bilek istiyor muhaddisler hata ettiğini açığa vurmuşlar. Bundan dolayı onu kınamışlardır, inkar etmişlerdir. Li'anne kullu men rawahu an Musab ibn sabit bi isnadih'l mazkur, bu zikredilen isnatla beraber Musab ibn Sabit'ten her rivayet eden kimse bunda demiştir ki bu hadiste aynı hadisin farklı senetleri var. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keneyyusallu inne Peygamber namazdan iki selamla çıkardı diye ne yapmıştır kardeşler e, belirtmiştir. Yani sahih olan, illetsiz olan senetler iki selam verdiğini ortaya koymaktadır. Bakın Ebu Bekir el Bezzar başka hadisçilerden o da diyor ki La yasihu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem fit teslimetil vahideti şey'un yani min cihetil isnadi. Ebu Bekir el Bezzar diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemler tek selamla namazdan çıktığına dair hiçbir senet itibariyle Senet itibariyle hiçbir hadis hiçbir şey gelmemiştir diyor Ebubekir el-Bezzar. Bunu İbn Ebî Şebe'nin Musannef'inde çıkarmış. İbn Abdilber diyor ki İmam Buhari diyor şu hadisi tahric etmedi ki diyor. Peygamber sallam tek selamla namazdan çıktı. E, aynı şekilde tek selam veya çift selam diye hadis çıkarmamış. Demiş ki peygamber selam verip namazdan çıktı. Yani ifade tek selamla çıktı, çift selamla çıktı değil. Bukhari ne tek ne çift demiş. Ebu Davud es-Sicistani kimdir o? Sünnenin yazarı İmam Ahmed'in talebesi. Ebu Davud da diyor sünneninde peygamber tek selamla çift selamla çıktı diye bir şey demedi. Peygamber salsam selamla çıktı dediler diyor. Ancak diyor Nesai diyor bir hadis getirmiş sünneninde. Nesai de diyor ki tek selamla beraber çıktı. Ve haraca aksarın musannifine fissunen hadisit teslimetine. Ama diyor musanniflerin ekseriyeti sünnen yazan alimlerin çoğunluğu ne çıkardılar kardeşler? İki selam çıkardılar hadislerinde. Sünnen yazanlar, yani Bukhari ve Müslim gibi sahih yazanlar değil, sünnen yazanlar ek serisi bunu çıkardılar. Kimden getirdiler hadisi? Abdullah bin Mesud'dan getirdiler. O da Alkama'dan, Esvet'ten yoluyla Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyor. Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annem yeminimi peygamber sağına selam verdi. "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" dedi. Van yesarî. "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" dedi. Sağına ve soluna böyle diyerek selam verdi ve namazdan çıkardı. Buna benzer sahih hadisler diyor iki tane selam vererek çıktığına dair sahih senetli hadisler nakl olunmuştur. Şimdi İbn-i devam ediyor. Burada güzel bir fıkıh yakalayacaksınız. Buraya herkes çok dikkat etsin inşallah. وَالرُّهُ يَعَنْ تَعِيفَةٍ مِنَ الصَّحَابَ Sahabeden bir taifeden rivayet olundu ki. وَجَمَعَةٌ مِنَ الطَّابِينَ تَسْلِيمَةً وَاحِدًا Bakın bura çok önemli. Sahabeden ve tabiinden bir cemaatten tek selam nakl olunmuş sahabeden ve tabiinden bir cemaatten. Ve ru'yan cemaati min ashabe ta'in teslimeten başka bir cemaatten de tabiin ve sahabeden iki selam verdiği nakledildi. Vel kavlu 'indi Benim katımda djur, Tercih edilen görüş tek selamdır diyor İbn Abdellah. Benim katımda racih olan tek selamdır diyor. Ve fi't teslimateyn enne zalika kulluhu sahihun bi naklin djurki. Bu iki selam verdiğine dair gelen bütün rivayetler hepsi sahihtir nakil yönüyle. E, bu hadislerde de unutkanlık veya galat gibi karıştırmak gibi hastalığı olan kimse yoktur diyor. Ma'mulun bihi hamen-i Mustafa'dan bil Hicaz teslimetin vahide. Ancak diyor yaygın olan istıfa da dolup taşmak demek Arapça. Mesela sel suyu dolduğu zaman istıfa'del ma denir. Yani su doldu taştı. Her yeri doldurdu taşıdı. Mustafi adam yani dolup taşan bir amel vardır ki Hicaz'da ne yapmıştır Hicaz ehli? Hicaz ehli tek selamla selam vermiştir. Ve bil Irak teslimeten Irak ehli, Kufu ehli iki selam vermişler. Ve hâzâ mimman yâsîhû fîhîl-ihtîcâcü bil amel. Bu da diyor kendisiyle amel etme noktasında ihtîcâc edilen hüccet alınabilecek caiz olan amelin caiz olduğu bir usuldür diyor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 Bu ne oluyor? İster istemez böyle oluşu da gelen ameli, ameli gelen rivayeti daha kuvvetli kılıyor. فَسَحَا اَنَّ ذَلِكَ Bak, şurada çok önemli, fıkıh dediğim yer burası. Şu o zaman sahih olmuştur ki diyor. اَنَّ ذَلْكَ مِنَ الْمُبَاهِ وَالسِّعَةِ وَالتَّخِّيرِ O zaman diyor bu mesele nedir? Mukhayyer bırakılmıştır. Mübahtır yani. Dileyen tek, dileyen çift selam verebilir. Bu bunu gösterir diyor. Ortada iki tane tevatür varsa, birbiriyle çelişkiliyse o zaman nasıl cem edeceğiz? Tahir. Yani dileyen bunu yapar, dileyen bunu yapar demektir bu. Ne gibi? Kel ezan. Mesela ezan gibi. Kamet gibi değil mi? İki iki de lafızların söylendiği var, tek tek de söylendiği var. O zaman ne var orada? Tahir var. Vakel vudu vudû felâtan eû ve vâhide. Yani namaz, abdest alırken üç defa, iki defa veya bir defa yıkamak gibi. Bu da tevatürle gelmiş kimi sağ tek yıkamış, kimi iki yıkamış, kimi üç yıkamış. Kel isticmare bir hajarain veya bi ثلاثه. Yani iki taşla veya üç taşla yapmak. Bunların da rivayetleri var ama peygamber tek taşı mesela tavsiye etmiş Aleyhisselatu vesselam. Buna benzer birçok şey getiriyor ve diyor ki Medine ehli tek selam verdiler, birbirlerine bunu diyor, miras bıraktılar. Medine ehli hepsi güzeldir, hepsi caizdir. Şeriat diyor bunu mübah kılmıştır. Bize mukayyer bırakmıştır kardeşler. Ve bu bak bununla birlikte bitti. Son iki babı son iki üç bab var. Gene namazla alakalı kitab-ı salatın son kısmı olarak. Dediğim gibi haftaya cuma, cenaze ve seferle alakalı ileride haftalara inşallah bablar gelecek. Burada neyle bitirmiş? Teşehüt biliyorsunuz duanın zikrin olduğu yerdir. Burada zikirle alakalı üç tane bab açmış. Bir tanesi Maja Efil fil baqiyat-i salihat. olan, salih olan ameller hakkında gelenler bağlı demiş. Malik, Ebu Ubeyd, Mevla Süleyman ibn Abdülmelik, An Ata ibn Yezid el-Leyfi'den, o da Ebu Hureyre radiyallahu anhudan şunu naklediyor. Ennehu kall, Men sebbehe dubara kulli salatin 33 ve salasin. Her kim, her namazın ardından 33 kere Subhanallah derse. Ve kebbara 33 ve salasin. 33 kere Allahu akbar dese ve hamide 33 kere Elhamdülillah derse ve khatemel mi'e ne yaptu? 33, 33, 33, 33 daha 99. Ve khatemel onu sonlandırırsa neyle beraber? Bilmi'e. Yani 100'e şöyle tamamlar sonlandırsa. Bi la ilaha illallah vahdehu la şerike leh lehu l-mulk ve lehu l-hamdu ve huve ala kulli şeyin kadri. 100'e tamamlarsa. و غفرت جنوبه ولو كانت zubadil bahri. البحر انو گناحل diyor denizin üzerindeki köpük kadar olsa dahi yani küçük büyük ne kadar varsa Allah hazza subhanahu ve, ve taala denizin köpüğü çoktur değil mi yani kastı bu denizin köpüğü kadar da olsa Allah subhanahu ve taala affeder Ibn abdülber diyor ki eee bu hadis diyor peygamber salsan birçok yerden Merfu olarak diyor, subut bulmuştur. Ebu Hureyre, Ali İbni Ebu Talib ve benzer Amr İbni As gibi sahabelerden benzer manalarda, yakın manalarda rivayet edilmiştir. Diğer babda e, gene zikirle alakalı başlık açmış. Demiş ki, Tahmid Namazda veya namazın sonunda Allah'ı tesbih etmek ve hamd etmenin, övmenin fazileti babı demiş. Burada da şu hadisi getirmiş. Malik Sümeyye Mevla Ebu Bekir İbni Abdurrahman. Yani Ebubekir'in oğlu Abdurrahman'ın kölesi olan Sümeyye'den nakletmiş, an Ebi Saleh Semm'den o da rivayet ediyor. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال Peygamber sallam dedi ki: "Men qale Subhanallahi ve bihamdihi fi yevmin 100 marra" Kim her gün yüz kere "Subhanallahi ve bihamdihi" derse, hutte hatayahu ve in kanet miszubd el bahri denizin köpüğü kadar da olsa Allah Subhanahu taala onun günahlarını ne yapar dedi. Onun günahlarını siler. Burada i̇bn Abdilber gene zikirle alakalı farklı rivayetler getirmiş. Bunlardan bir tanesi Ümmühani binti Ebu Talib. Ebu Talib'in kızı Ümmühani'den getirdiği قال dedi ki ciltü ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin yanına gelmiş. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim diyor. فَكُلْتُ يَا رَسُولَ Dedim ki ey Allah'ın Resulü اِنِّي اِمْرَعَةٌ قَدْ فَقُلَتْ Ben kadının bana bir şeyler ağır geliyor. فَاَلِّمْنِ ش akulehu ana jalisatun yani ben kadınım kalkamıyorum oturuyorum evde ben oturacakken yapabileceğim bana bir şeyler öğretildi diyor. Qala kuli peygamber sasa ona dedi ki şöyle söyle Allahu ekber mi amarra 100 kere Allahu ekberle. Fa wa khayrun leke min 100 mutecalli min 100 bedanatan mutecallilatan mutakabbilatan. Bu senin için diyor yüce olan kabul olunmuş 100 tane hayır değerindedir. Ve de ki subhanallahi mi'at marra 100 defa subhanallah de fa ve hayrul leke mi'at mi farsin musarrjata mulcema tahmilu fi sebilillah diyor ki eğer bunu da söylersen bu sana diyor 100 tane Allah yolunda hazırlanmış ağzına gem vurulmuş attan da diyor sana daha hayırlı deniliyor. Eee ve de ki mi'at marra 100 defa da elhamdülillah de fa mi'at mi Ta, ta, e, İsmail'in İsmail oğullarından 100 tanesini senin için azat etmek gibidir. ecir bakımından diyor. Ve kulli la ilahe illallah diyor. Aynı şekilde mi et 100 kere la ilahe illallah söyle. La tazer zemben ve la yüşbihua amel. Yani sana günah gelmesin buna benzer de bir amel işlemiş işlememiş olmayasın diyor. Burada 4 tane zikrin üzerinde duruldu. Günde 100'er defa söylemek üzere. Allahu ekber, Subhanallah, Alhamdulillah ve la Bunna illallah. kallı, bunnar tappar. Här är några av de viktigaste. Vi har sett hur vi kan använda sig av de viktigaste. Vi har sett hur vi kan använda sig av de viktigaste. Vi har sett hur vi kan använda sig hadisi de viktigaste. Vi har sett hur onla amel ederek ezberlemek noktasında Allah'tan yardım dilerdik. Yani tam Türkçe tercümesi bu. Nasıl hıfz bize kolay kılınıyordu? O öğrendiğimiz hadisle amel ettiğimizde. Yani bu hadisleri de ezberlemek için ne yapmak gerekir? Ona işaret ediyor İbn Abdilber. Bu hadisleri de ezberlemek için diyor, e, amel etmek gerekir. Burada güzel sözler söylemiş. Diyor ki: "Hazen min ahseni hadisi yürüve annabî sallallahu aleyhi ve sellem fi fadaili zikri." Peygamberden gelen diyor zikrin faziletiyle alakalı hadislerden en güzeli budur diyor. Vel aferu fi hadal bab kesiretun jiddan bi ma'an mutakaribetin aynı manaya yakın diyor. Bu noktada peygamberden gelen birçok rivayet eser vardır. bunların bunlarla amel etmenin faydası da büyüktür diyor İbn Abdil. Ve son bab kitabın bu dördüncü cildinde son konusu olarak burada nakletmiş ma'c'a ja fi fadli la ilaha illallah wahdahu la şerikale la ilaha illallah wahdahu la şerikale lafzının fazileti hakkında gelenler babı demiş. Gene İmam Malik Mevla Ebu Bekir'den Sümeyye'den Ebu Bekir'in kölesi olan o da Ebi Salih'ten o da Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayet ediyor. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi قال Peygamber sallallahu dedi ki: "Men la ilaha illallah wahdahu la şerikale lehül mülk ve lehül hamd ve huve kulli şey'in kadir kim bunu Fī yevmin miyat marra. Her 100 kere söylerse. Känet lehu adlun aşar rikab. Ona diyor adalet yazılır. 10 kişinin boynunca. wa kütübet lehu miyat hasene. Kendisine 100 tane iyilik yazılır. Ve muhiyat Ondan 100 tane günah silinit. Ve lem ahad bi aftali mimma ce'e bihi illa ihde ahada amel ekfer min zelik. Diyor ki kimde o gün... Ondan daha çok bunu yapmazsa daha faziletli bir amelle Allah'ın huzuruna çıkmış olmaz. Yani kim bir gün içerisinde bu kelimeyi en çok söylerse ondan daha hayırlı, daha faziletli bir işi başka kimse yapmamıştır diyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şurasıdır kardeşler. Özellikle tasavvufçular bizim ülkemizde bu tarz zikir babından bidatları türettiği için burayı açacağız inşallah. Mesela bunların faziletleri anlatıldığı için hadis uydurmuşlar. Yani ne olacak? Millet boş durmasın. Kim bin defa subhanallah derse ona cennetten bu. Kim işte üç bin kere böyle derse bu. Kim dokuz bin kere derse bu. Bunlar kafamıza göre belirlenecek şeyler değildir. Burada az önceki hadiste ne ifade edildi? Yüzer kere. O zaman bu yüzle sabit kalacak. Burada ne söylendi? La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehu l-mulku ve lehu l-hamdu ve lehu l-kulü kadir. Bunda sınır yok. Hatta binler tavsiye edilmiş. Ta ki o gün yeryüzünde senden başka... Daha fazla kimse Allah'ı böyle zikretmesin ki o gün Allah'a en sevimli kul olasın yüzünde. Birinci olamazsan ikinci, ikinci olamazsan üçüncü, üçüncü olamazsan beşinci. Allah'a derece, yakınlıkta derece kazanmak her şeyin üzerinde ol olsa gerek mümin için. Dolayısıyla eğer bu gibi önü açılan şeyler varsa 300, 500, 5000, 9000, 10000 insan kendine bu tarz zikirler yapabilir. Ama diğerlerinde böyle bir hak yoktur. Ya 33'ü biz 100 yapalım, olmaz. Yani Allah nasıl ibadet edilir? Allah'ın velesünün emrettiği şekilde ibadet edilir. İbn Abdülberr diyor ki: "Fi hadal hadis delilün ala en zikir afdalü'l a'mal." Bu hadis diyor açıkça delildir ki zikir en Zikir en faziletli ameldir. E lâ tara en hadal kelam izâ qile miyet marra ya'dil aşr riqab ila mâ zikira fih min el hasenat ve mahvü's seyyat. Ve hâza emrun kesir. Fe subhanallahi'l mutafaddel. El mun'am la ilahe illa huvel alimul habir Burada Allah Azze ve Celle'yi övüyor Diyor ki alim ve habir olan Allah hamdolsun ki O bize nimet vermiştir Faziletiyle lütufta bulunmuştur Bu ve buna benzer günahları yok eden iyilikleri Amel defterimize yazdıran birçok zikir vardır Bunlar dile kolaydır Oturdu mu insan Allah rızası için yaptığında Hayır kapısıdır Şimdi zekat vermek için mala ihtiyaç var Hacca gitmek için paraya ihtiyaç var Kurban kesmek için paraya ihtiyacı var. Namaz kılmak için sağlığa ihtiyaç var. Öyle mi? Ama zikir yapmak için hiçbir harekete gerek yok. Dilinizin ve kalbinizin Allah'ı anıyor, Allah'ı zikrediyor olması yeterlenir. Nitekim İbnül Kayyum diyor ki, dil diyor zikri yapa yapa o kalbin zikrine dönüşür. Ya yani çoğu insanın zikri dildedir, kalpte değildir. Ama dil tekrar ede ede ede ede ede artık o gırtlaktan aşağı kalbe iner. Artık bu sefer diyor kalp Allah'ı zikretmeye başlar. Hatta diyor ki öyle ruhlar vardır gece uykuları dahi ibadettir. Onlar uyurken diyor gündüzlerini Allah'a itaatle hep geçirdikleri için uyurken de ruhları diyor Rahman arşı altında Rahman'a secde etmektedirler de diyor. Allah ruhlarınızı öyle temiz mübarek ruhlarla kız. Wa min hadal bab ala makun nakal ebid dar bu babda diyor Ebu Dar da'nın sözünde naklediyoruz diyor. Ala adul lukum awuqbirukum bi khayi amal size en hayırlı en güzel amellerinizi haber vereyim mi? en yüksek derecelere sizi çıkartacak şeyi haber vereyim mi? Wa malikukum kralınız sizin sahibiniz melikiniz katında sizi en temize çıkartacak ameli size haber vereyim mi? lekum min atayz zahab size kağıtlar paralar verilmesinden altınlar verilmesinden daha hayırlı olan bir şey. min katir min Sadakadan ve oruçtan daha hayırlısını haber vereyim mi? Ve khayru min entulku aduvakum fatadribu anakahum. Ta ki düşmanlarınızla karşılaşıp o düşman kafirlerin kafalarını kesmekten daha hayırlı. Ve yadribu anakahum. Onların sizin kafanızı kesmesinden yani sizi şehit etmesinden daha hayırlı bir şey. Qalu bela. Dediler ki evet. Qal zikrullah. Dedi ki Allah'ı zikretmekte. Bu rivayet İmam Veheb'i getirmiş et-tarîh ve tahitte tarhibde İmam Ahmed de Hasan bir senetle bu hadisi nakletmiş kardeşler. Muaz bin Cebel diyor ki: "Ma'am ile İbn Adem'in amelinden ancak onu Allah'ın azabından Allah'ı zikrinden kurtaracak bir yaptığı hiçbir amel olmasın ki amellerinden onu cehennemden en çok kurtaracak ameli Allah'ı zikretmektir diyor. "Vekânu zikrullahu min hatmı's-suyuf fî sebinillah." Ve dediler ki diyor: Allah'ı zikretmek Allah yolunda kılıç sallamaktan daha kainetlidir diye. Ve kale Said ibn el-Musayyib ve gayri. Said ibn el-Musayyib ve başkaları dediler ki fi kibilillahi azze ve Allah'ın şu sözünde salihat Kef suresi 46. ayet-i kerime. Bak baki olan, kalıcı olan salih amellerdir diyor Allah ayet-i kerimede. Hiye dediler ki diyor Said ibn el-Musayyib ve başka seleften büyükler, "Kavlu la ilaha illallah walhamdulillah. Subhanallah, vallahu akbar, vallâ havle vallâ kuvvete illa billah sözüdür diyor. Imam Taberi tefsirinde bunu nakletmiş. Ve قال Allah Azze ve Celle, Allah Kehf Suresi'nde gene dedi ki, خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ve وَخَيْرُ أَمَلًا Ayetin sonu bu. Bu ayetin Kehf Suresi 46. ayet-i Rabbinin yanında sevaben ve hayırlı olan, hayırlı olan, ecir bakımından yüksek olan budur. Yani nedir? Baki olan salih ameller. Kalıcı olan salih ameller. O da neyse lefin tefsiriyle? La ilahe illallah Allahu ekber Alhamdulillah, la havle ve la kuvvete illa billah lafızır. Fahasbuk bi fil kitabi ve min fadliz zikri. Kitap ve sünnetle zikrin faziletine dair var olan şeyler sanıya yeter diyor. Veffakane Allahu ve habbaba ileyena Allah bize diyor bizi bununla muvaffak kılsın ve bize taatini sevdirsin. Ve anane aleyha bi fadlihi ve rahmeti. Amin. Allah diyor rahmetiyle ve faziletiyle de bize bu noktada yardemesin. وهذا وما كان مثله يوضح لك ان الكلام الخير من ذكر الله وتلاوه القران واعمال البر افضل من الصمت. Burada önemli bir nokta. Buraya herkes dikkat etsin. Bu gene bir çomuzun şeytanın kandırdığı bir noktadır. Bu ve buna benzer birçok kelam vardır, söz vardır ki diyor, Allah zikretmenin, Kur'an'ı okumanın hayrını anlatan bunlar susmaktan daha hayırlı şeyler deniliyor. Şimdi ömrümüzün çoğunu susmakla geçiririz. Gerçek çok konuşuyoruz ama Konuş, sustuğumuz vakitler de var. Yani insan insan mümkün değildir ki sürekli konuşsun. O Allah'a ait bir şeydir. Allah dileseydi hiç susmazdı. Biz niye hiç konuşamayız öyle? Allah benzemiş oluruz haşa o zaman. İlmimiz o kadar olması gerekir. İnsan ilmi kadar konuşur öyle mi? Ne demiş atalarımız? Biliyorsan konuş alim sansınlar. Bilmiyorsan afan sus. He? He, adam sansınlar demişler. Öbürü? Biliyorsan, Hatırlatın bana sözü. Ha biliyorsan sansınlar. konuş alim sansınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar demişler ya. Şimdi insan sermayesi kadar konuşur. İnsan bilmediği bir şey konuşursa kendi değerini ona göre ayarlayacaktır. Cehaletle konuşacaktır. İnsanlar ne yapacaktır ona? Hak ettiği bir ölçüyü, aşağı derecelerde bir ölçüyü takdir edeceklerdir, kılacaklardır. Bu yüzden ömrümüzün çoğu kısmı aslında susmakla geçer. O sustuğumuz vakitlerde bize bahsedilen bu zikirler ile o vakitleri doldursak amel defterlerimiz böyle kabarık bir şekilde Allah'ın huzuruna gitmiş oluruz vakederken kabul bil hakkı kulluğ. Bak buraya dikkat hak olan doğru olan sözün hepsi de diyor ecirdir. Yani susuyorsan susma zikir yap zikir yapmıyorsan hak sözü konuş diyor. Wal islahu bi'nen nasiwa makanemislu insanlar arasındaki ıslah etmek ve benzeri hayır insanlar arasını düzeltecek İnsanların işlerini düzenleyecek, insanların hukuklarını gözetecek işleri yapabiliyorsan yap. Övülmüş olan diyor, övülmüş olan susmak mutlak susmak değildir. Yani bir adam ne kadar az konuşuyorsa o kadar hayırlıdır demek değildir. Övülmüş olan susmak batılı konuşmamaktır diyor. Yoksa hak konuştun mu sabaha kadar konuş dinleyelim de. Hak konuş sabaha kadar konuş. Hak konuş hiç susma. İnsanların arasını ıslah et saatlerce konuş. Öyle mi? Burada kınanmış olan e, susmak da vardır. Övülmüş olan susmakla beraber bir de kınanmış o da nedir? Konuşman gereken yerde konuşmamandır. Münkerden nehyetmen gerekiyorken, marufu emretmen gerekiyorken susmak kınanmış susmaktır. Övülmüş susma ise nedir? Batılı konuşmamaktır. Batılı konuşma vakti. Şimdi ayeti getirecek zaten inşallah. İki ayet var hani bu konuşmayla alakalı olarak. Muavvi İbni Salih an Ali İbni Ebi Talha'dan, o da İbni Abbas'tan şu ayeti kerimede şunu nakletmişler. وَالَّذِينَهُمْ anil اللَّغْوِي مُورِدُونَ Muminin suresi 3. ayet. O müminler ki boş şeylerden yüz çevirirler. Gal dedi ki diyor, Ali İbni Ebi Talha İbni Abbas'ın şöyle tefsir ettiğini söylüyor. Anil batıl. Yani onlar boş sözden yüz çevirirken yani batıl sözden yüz çevirirler. Halk olmayan sözden. Katede ve ize merru billaghi merru kirama. Onlar boş iş gördüklerinde yanlarından geçip giderler yani. Ona aldırış etmeden, ortak olmadan, iştirak etmeden. Furkan suresi 72. ayet kerime. Burada da müfessirler demişler ki batıla ortak olmazlar. Yani batıla iştirak etmezler. Gene Ümmü Habib... E Tabi Ümmü Habibe'de, Diyor ki Ümmü Habibe, Kale Resulullah sallallahu aleyhi, Kelam-i ibn Adem aleyhi, Ademoğlunun sözü diyor, La lehu, Onun değildir. Yani konuşamaz, Konuşma hakkı yok. Herkes susacak. İlla şunlar harici. İlla emara bimarufin. İli emretmek. ja nehya anil munker. Ya kötülükten sakındırmak. Ya da Allah'a zikreti. Galeb ibn Hunays, ibn Hunays dedi ki, "Feteaccabe'l kavm." Kavim bu söze taaçüp ettiler. Hatta Abdullah ibn Mübarek'ten nakledilir. Abdullah ibn Mübarek yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Kadın devenin üzerinde demiş, "Kimsin?" ayet okumuş. "Nereden gelirsin, nere gidersin?" Kadın ayetle cevap vermiş. Kadın ayetin, hani duymuş ki onlar boş söz konuşmazlar ayetini. E Allah'ın sözü boş olmaz. Ne konuşuyorsa Allah'ın sözüyle konuşuyor nefsinden aklından aklına gelen yani düşündüğü doğru zannettiğini değil sadece Allah'ın sözünü konuşuyor. Hatta diyor Abdullah bin Muarek Kur'an'da her şeyin olduğuna bu kıssayı delil getirirdi. Ama tabii İbn Kudame el-Hambenioğlu ne bap açmış. Hani mesela çok zaman şey vardır. Hani adam unutmuş mesela. Yah ya niye unuttun onu getirmi? "Vem ensenihi illes şeytanun ezkura." İşte şeytan bana unutturdu. Ayetle cevap veriyor. Hani hatasını Ayetle kapatıyor. Ayeti olmadık yerde kullanıyor. İbn-i Abd, şey, İbn Kudam el-Hanbeli Muhni ile bunun haram olduğunu, bir grup alimin kerih gördüğünü söylediğini naklediyor. Yani yerinde kullanıldığı zaman doğrudur da ama bu Allah'ın sözleriyle beraber hatalar örtülmeye çalışında bu asla ve asla caiz olmaz. Diyor ki kavim taçyip edince diyor bu söze. Süfyan dedi ki diyor. lima ta'cibun? Niye taçyip ediyorsunuz? Allah är en det. Allah är en del av det. Allah Allah'ın en del av det. Allah är en del av det. Allah najwahum. en Allah är en del av det. Allah är en del av det. yoktur. är en del av det. Allah är en del av det. Allah är en är Kim sadaka vermeyi Allah yolunda emrediyorsa, el-maruf'u, iyiliği emrediyorsa veya ıslah'ı beyne'n-nase, ya da insanlar arasında ıslah ediyorsa. Çünkü şeytanın yaptığı şey insanlar arasında ifsad etmektir. O yüzden Abdullah İbn Mesud diyor ki: "70 sene 70 sene nafile namaz kılmaktansa sadece bir saat insanlar arasında ıslah etmek için oturmak ve onlara nasihat etmek bana daha fazil, daha sevimlidir. Benim katımda daha faziletlidir. Bu bu kadar büyük bir iştir." Mesela kadılı, kadılık görevini almaya kınayan hadisler yani kötüleyen hadisler vardır. Ne gibi? Men ce oyla eee men ce oyla al qada bayna bi gayri Kim insanlar arasında e, kadaya yani hüküm vermeye, hakimliğe görevli kılınırsa nefsini bıçaksız kesmiştir diyor. Çünkü bu sakındıran korkutan bir şey yani kadılık görevini almak kötü ama Abdullah İbni Mesut ve Selef'ten buna benzer o kadar rivayet var ki niye bu işin tehlikesi büyük ama ecri de büyük. Niye tehlikesi büyük biri dilli münafıktır kendini ispat edersen yanlış hakkı verirsin öteki mazlumdur derdini anlatamıyordur sen onu haksız görebilirsin. Seni kandırabilirler. O yüzden peygamberlerin sıfatı zekadır. Ben defalarla anlattım. Mesela Yusuf'un kıssasında kadın akıllı şahit ne diyor? Arkadan yırtıldıysa kadın kovalamış ki Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış. Yusuf kovalasaydı önden yırtılması lazımdı. Öyle mi? Bak zekayla çıkarmış. Veya Süleyman aleyhisselam İki tane kadın diyor ki bu çocuk bizim. Diyor testleri getirin ikiye böleyim. İkisi de diyor benim. Şahit yok. Yazı yok. Kimse yok. Ne yapacak? Getiriyorlar testereyi tam çocuk kesecek. Kadın diyor tamam onundur. Diyor ki çocuk senin al git. Niye? <gülüyor> Anası merhamet eder. Başka kim merhamet eder? Peygamberin sıfatı zeka, ahlak. Zeka yani akıl. Bazen hatta mesela yalan da söyleyebilirler. Doğruyu ortaya çıkarmak adına Bu insanların arasında hüküm verirken, hak taksim ederken mesela koyunları karışan iki tane çoban geliyorlar. Değil mi? Davut'la Süleyman'a. Vafahemna suleimana, bis suleimana, du har fehmina, ettik, tikta ut kataetti. Itstehade ttikta ettti. Du har rätt. Dolais, det här är en stor det. Ja, ni sa, ni sa, ni sa, ni sa, ni sa, ni sa, ni sa, ni sa, ni sa, ni sa, Ama Allah bu ayeti kerime de de sa, Mesud'un sözünde de sa, ni sa, ni sa, ni sa, ni sa, İnsanlar arasını ıslatmak. Yalan nerede caizdir? Üç yerde. Biri de nedir? İki Müslüman arasında yaparken. 50 kere yalan söylüyoruz. İki Müslüman arasında. Şimdi yalan mı söyleseydim? Ben söylediğini naklettim. Ya bu şeytanın sözü yani. Söylediğini nakletme. Değiştir de ki. De ona küfür etti. Sen ki, o ne güzel kardeştir. Deline. Öyle mi? Çünkü Allah orada insanın arasında ıslaha emretmiş ki bu hayırlı amellerden bir tanesidir. Bitiriyorum. Diyor ki İbn-i Abdülber. Nebi Salsam'dan... Şube, şube diyor hakemden, o da Amr ibn-i o da babasından, dedesinden. Şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi diyor. Men kalle la ilahe illallahu vahdehu ve hamdu Ve ala kulli şeyin kadir miyat marra iza asbah. Kim diyor 100 defa sabahladığında bunu söylerse. Ve miyat marra iza emse. Akşamladığında da 100 defa bunu söylerse. Lem yece ahad bi'aftal min amelihi illa men kalle aftal min zelik. Onun ameli gibi o gün içerisinde başka daha faziletli kimse bir amel yapmadığı müddetçe o en faziletli ameli işlemiştir diye getiriyor. Zaten sabah akşam zikirlerinde de ne mevcuttur bu kardeşler? Mevcuttur. Allah subhane ve teala dilimizi Allah'ın zikrinden kurutmasın. <gülüyor> Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasihat isteyen sahabeye, vasiyet isteyen sahabeye ettiği vasiyettir. Allah'ın zikrinden dilin kurumasın diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden vasiyet isteyen Sahabe Allah'ın zikrinden dilin kurmasın. Allah Azze ve Celle dilimizi zikriyle kurutmasın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve Zülhamdülillah. Eşhedü ve la ilahe illan testağfurta ve tümünün.